95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar Türkiye'de devlet ve özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen bir platform. Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org web adresinde bulabilir, info adresinden iletişime geçebilir, ve Instagram'da Bağımsızlar ortadan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Günselli Baki ile birlikte bu haftaki programı sunuyoruz. Konuğumuz Metal Kolektif Hediye Yaşar. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hediye hoş geldin. Seni konuk etmeyi çok istiyorduk Metal Kolektif sohbet etmeyi. Bugüne kısmetmiş. Ee, şimdi e, Diyarbakır'da farklı işlerde çalışan 50 kadar kadının bir araya gel gelerek oluşturduğu bir oluşum e, metal kolektif. Aslında e, yani tabii ki ilk soru klasik e, kuruluş aşamasından e, bugüne geldiği süreci biraz bahsedebilir misiniz? Yani nasıl ortaya çıktı? Bildiğim kadarıyla bu 50 kadın ilk başta hiç e, sanatla ilgisi olmayan işlerde çalışan ama bir sanat aracılığıyla bir araya gelen bir topluluk oluştu. E, senin de ön ayak olduğunu biliyoruz, resim yaptığını biliyoruz. Biraz bize o süreçten bahsedebilirsen? Aslında hikaye bayağı uzun bir hikaye böyle. E, bunu yaşarken çok bunu böyle kurgulamıyorsunuz ama sonra böyle geçmişe dönüp baktığınız zaman aslında her şey bir başka şey doğuruyor. E, ben e, normalde böyle çok sessiz, iş, işe kapanık biriyim aslında çok tufandıcım. E, yani standart e, aslında bu topraklarda e, yetişen bir kadın modeliyim. Öyle değil. Ve hep şey diyorum mesela böyle e, için işte et, etrafımızda gördüğümüz haksızlıkları ondan sonra cinsiyet olarak uğradığınız işte şeyleri falan filan. Bunları böyle meydanlarda sokaklarda işte böyle bağırarak anlatabilecek bir tip değilim şimdi doğrusu. <gülüyor> Bunu ifade edebilecek bir şey olmalı yani. Yoksa bunun içinizde taşıyamıyorsunuz çok fazla. Dolayısıyla aslında bir arayışla başlıyor değil mi? Evet. evet. Kendini ifade etme arayışıyla başlayan bir sürece girdi. Düşünüyorum. Sonra ne oldu? Evet. Ee, şey, felsefe okumaları çok böyle hoşuma giderdi zaten. Sonrasında, yani çocukluktan bir resime, bir şeyim vardı zaten. Ee, o zaman koşulları ve şeyleri işte yeterek sınavlarının olduğunu bilmiyorsunuz. Akademik olarak şey yapmadım. İşte hemşirelik okudum. 28 yıllık şeyim, hemşireyim. Sonrasında e, bir şeye gittim, kurça gittim böyle. Bir arkadaşım şey yaptı. Beraber gittik aslında. Ee, bize eğitim veren hoca çok şey yani dedi ki iyisiniz neden devam etmiyorsunuz falan. Böyle başladık iki aylık bir yağlı boy eğitimi aldım. O esnada şeyi öğrendim aslında bir şey yani resim yapmak çok böyle özel bir yetenek isteyen bir şey değil. Şu şöyle aktarayım tamamen duygularınızı aktarıyorsunuz aslında. Duygularınızı aktardığınız her çizgi çok özeldir. Ve bunu herkes yapabilir. Fikir doğuyor işin doğrusu böyle olunca. İşte bir resim sergisi falan açtık. Ondan sonra atölye esnasında gidip gelen kadınlar vardı. Ondan sonra hiç ilgili olmayanlar bile bir bakıyorsunuz işte ben şey, killer falan var böyle heykel yapıyorum bu arada. Elini alıyor kili işte o da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu birlikte bir şey yapma fikrinin aslında orada doğdu. Süreç böyle birbirini takip eden bir şeye dönüştü. Ondan sonra ilk sergimde bir şey serginin konusu kadınlardı e, ve kadınlar adlı 20 santim uzunluğunda yaklaşık 2 metre şey 20 tane heykelcik yapmıştı. E, bu sergide çok böyle etkili oldu ve şey aslında heykelleri yaparken oyuncak bebek yapar gibi yaptım yani benim için onlar heykel değiller oyuncaklar. E, dolayısıyla aslında o e, birlikte o kursta e, üretim yaptığınız kadınlarla bir araya geldiniz ve e, bu heykel de yapmaya başladınız. Aynen. Sonra bütün tanıdığım işte kadın arkadaşlara gittim. E, şey dedim, bunu ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Gelin birlikte bir şey yapalım. E, o dönem savaşların işte göz göz çok böyle gündemde olan bir konuydu. Ve hepimizi gerçekten de çok şey yapan bir konuydu, rahatsız eden bir konuydu. Sonra bunların işte boyutlarını ve şeylerini büyütüp sayı olarak ne kadar yapabiliriz? Aslında amacımız 2000 tane yapmaktı. Ee, çağımıza da böyle bir gönderme yapmaktı. Şey söyleyebilir miyiz? Yani aslında sizin bir yere gelmeniz e, bir mesela kadın ve göç konu yani bir tema esrafından öncelikle evet, bir araya hı hı. geldiniz diye anlıyorum. Ya zaten hı. birlikteydiniz ama Metal Kollektif'in e, kuruluş hikayesinde aslında bir hı. proje sizi bir araya getirdiğini düşünüyorum bu metal heykellerle birlikte şey yani bir projeden ziyade zaten hepsi tanıdığım arkadaşlarım dostlarım olan kadınlardı bir araya geldiğimiz zaman mesela ben daha önce şey, şey işte resim heykel yaparken onlarla zaten sohbet edip işte kadının toplumdaki yeri ve işte şeyle ilgili sohbetler ediyorduk bu birbirimizin hayatında etkileşim ve gerçekten hayatlarımız değişmeye başladı Hepsinin üzerinde böyle bir etkisi olmaya başladı. Ee, bir grup kadın bir araya gelip böyle daha samimi e, temas kuramıyorsa aslında orada bir sosyal heykel de yaratıyorduk biz. Kendi sürecimizi de başlatmıştık. Hı hı. E, duygularımızı nasıl ifade edebiliriz? Uğradığımız haksızlıklara nasıl şey yapabiliriz? İşte bunlar üzerinde de sohbet etmeye başladık. Sonra işte bir atölye tuttuk ve e, hep birlikte 400 tane heykel ürettik. Sonrasında işte dediğim gibi bir sanatçı değiliz. Bunu sergileme pratiklerini bilmiyorduk. Aslında sergisi de olmadı. istediğimiz gibi de olmadı. Şu anda evet bir videosu var ama heykeller bir bodrum katında duruyorlar. Bir yılı aşkındır. Hatta iki yıl oldu evet. iki yıldır orada. İstediğimiz gibi bir sonuç elde ettik mi? Etmedik. Aslında hayallerimiz daha böyle şeydi. Bunu sabit böyle bırakıp gidebileceğimiz bir yer istiyorduk. Çünkü burada... Bir, yani amacımız şeydi tamamen, konuyu buraya çekmek. İsimlerimizin yazılmasını da istemiyorduk aslında. Yani bilinmek istemiyorduk biz. Servileyemediniz mi peki bu heykelleri? Hayır, bunlar sadece videosu yapıldı, sergilenmedi. Bir alana hmm. götürdük biz onları, drone çekimleri yapılıp tekrar e, geri geldi. Çünkü yasal olarak şeye takılıyor, izinlere takılıyor, e, Burada yani Diyarbakır'da o nedenle sergileyemedik. Başka bir yere taşımak şu anda çok şey, bu maliyetli ve şey bir şey. Hı hı. E, o nedenle öyle depoda duruyorlar. O yüzden böyle onunla ilgili biraz şey, sanırım kırgınız. E, ama sizin bu sosyal heykel kavramını kullanmanız da ilginç. Zaten hani aslında bir projeden değil, hakikaten sosyal çevreyi değiştiren bir etki olarak. İnsanları birleştirici bir yanı var. Ortak yaptığınız bir şey. Hı -hı. Bu oturup mesela maklum edebilirsiniz aslında. Evet. Oturup aile eskiden şey yapılırdı, şehriye yapılırdı. Ee, evet, tarhana bir... yapılır, makarna yapılır. Aynen. Evet, evet. O da yani... tamamen sosyal bir şey ve orada insanlar şey etkileniyorlar aslında birbirlerinden ve bir şey oluşuyor. Yani. Evet, bu bir yandan sanatın neliğini de sorgulayan bir girişim tabii. Yani bu, bunu söyleyebilirim. Aslında programa katılmadan önce biraz da şeydim, e, biraz stresiydim. E, çünkü ben bir hemşireyim. E, yani kelimeleri falan çok yabancıyım. E, aktivistim ama aktivistim diyebilirim. Kesinlikle. Bazı şeylerin evet değişmesi gerektiğine inanıyorum. E, bunu işte diyelim resim ve heykelle mi yapıyorsunuz? Bu sadece bir araştır yani paravan. Ama çorga başka bir şey aslında. Güzel röportajlarınız var birçoğunu okudum. Yani orada da hani sanatın bir direniş biçimi olduğunu biliyoruz zaten. Evet. E, dolayısıyla aslında e, sanatsal eylem de aslında bir nevi işgalcidir. Yani evet. o e, yaptığınız heykellerin bir e, zamanda bir mekanı işgal etmesi biçimi bile evet. aslında çok güzeldi. Yani ben e, seyrettiğim videoda. Evet. E, tabii bunun... E, bir Birçok bir hani senin baktığın yerden birçok etkisi var. Birincisi sanatın sağlatıcı etkisi. Hı hı. E, yani Diyarbakır gibi bir, yani o halin hiçbir zaman bitmediği bir e, coğrafyadan bahsediyoruz. Yani çok zor kadınların e, birçok problemi var. Ve bir gelip tıpkı 70'lerdeki bu feminist hani, kadınların bilinç yükseltme toplantıları hı hı. gibi bir araya gelip iç dökmeler, onları yansıtmalar, Dolayısıyla burada hakikaten sanat bir e, araç oluyor e, bir yanda. E, mesela buradan e, devam edebilirsin. Yani bu direniş biçimi, e, etki sanatın sağlatıcı etkisi sizin e, bu kolektifinizde e, nasıl e, gelişti? E, şu anda aslında çalışmalarımız biraz daha şey değiştirdi, boyut değiştirdi. Şey, göç ve kadın biraz şeyde kaldı. Yani onlar depoda yolculuklarına devam ediyorlar aslında. Şu anda bir depoya sığınmışlar. Bana hikayeleri böyle geliyor. E, sonrasında nereye giderler bilmiyorum. E, veya Belki bir yere gitmezler. O depoda öylece unutulurlar. Keşke kalıcı olabilseydi. Yani onunla ilgili. Yani istediğimiz aslında bir alanda kalıcı olarak kalması. Yani e, sokaklarda olabilir. Yani Bilmiyorum ama şey bu ee, yani böyle satışı düşünülen bilmem ne olan çalışmalar değil bunlar. Kamusal olan. Evet Kamusal aynen. Işte, evet. Hı -hı. O yüzden şey yani bunların bir yerde kalıcı şey olmasını isterdim, sergilenmesini isterdim. Şu andaki sürecimiz de şu şekilde işliyor. Şeyle e, Mahmut Ültekin'le birlikte çalışıyoruz. O da çocuk çalışmalarında yer alıyor. E, şimdi e, oturduğumuz sitede bir şey başlattık. O çok hoşuma gitti. Heyecan veriyor. Sitedeki çocuklarla birlikte duvarları boyayacağız. Resimler yapacağız duvara. Bu arada anneleri de eşlik edecek, katılım sağlayacak kadınlar da. Orada böyle kadın ve çocuklarla yeni bir şeyler başlatmak heyecan veriyor. Ne zaman başladı bütün ilk şey macera? Değil. Yani... Bütün macera asıl 2017'de başladı. Ama bu şey 2019'da, heykelleri 2019'da o ilk etkinlik mi? Evet, aha. 2018 e... 2018'de bir sergi vardı, zamanlar logobüsü. Ee, i̇şte 2019'da da evet, Gözfe Kadın. Ee, 2021'de geçen yıl kültür için alanı desteklediği Bitmeyen Bahar, e, Musa Antel'in son yüzyılını yılını bir sergi düzenledik. Evet. Hmm. Şu anda da işte sitede böyle bir çalışma başladım Bakalım. Bir yandan çok kısa zamanda çok iş yapmışsınız ve çok çeşitli işlerde yapmışsınız. Yani büran bür baskı sergisinden işte heykele, çocuklarla çalışmalardan yayına kadar Hı -hı. değişik alanlarda üretim var. Evet çünkü şey e, bu sanırım yani bunu hep söylüyorum. Tamam büyüdük, e, evlendik, ayrıldık, işe girdik. Bunlar hayatımızın standart böyle yaptığımız işte standart şeyler. Ama bunun dışında bir şeyiz. Aslında biraz da benimki kendini arama yolculuğu. Ee, ve şey bu arayışta yanıma eşlik edecek şeyler arıyorum. insanlar arıyorum. Çünkü sanırım bunu kendimizi bir yerlerde. Ve e, bulmak için sanat e, şey, bilmiyor. Evet. Peki şeyi de merak ediyorum. Aslında e, hediye, malzemeyi çok merak ediyorum. Yani çünkü şimdi tamam hani geriye geldiniz metalden heykel yapıyorsunuz. Oldukça da e, çok kolay olmasa gerek bu. Çamur hani, ah, da... e, yani çok bilindik e, daha e, mesela sanatta, terapide vesaire kullanılmıyor ağırlıklı olarak o çamur toprağa dokunmak ama hani metal... Nereden aklınıza geldi? Nasıl ortaya çıktı? Aslında o, metal, malzemeler tamamen metal değil. Sadece şey, iskeleti şey, metal. Hı hı. E, üstüne alçı bezi giydirip e, polyester ve şeyle onu metal görünümü, metal görünümü verdik. E, yoksa şey, hani polyester, alçı bezi ve demirden oluşuyordu heykeller. E, tamamen metal kolektif olmasının şey sebebi o dönem sanayide de çalıştık kadınlar. Ee, çünkü polislerin kokusu çok ağır. Ee, bulunduğumuz, atölyemizin bulunduğu yerde komşular rahatsız olunca sanayiye taşımak zorunda kaldık. Ee, metal sanayi ee, Adını da metal kolektif koydum. Evet. Bir de metal çok sert böyle. Kadınla çok özleşmeyen bir şey. Ee, ama kadınlarda böyle bazı şeyler metalleşmiş katılaşmış. Onları yıkmamız gerekiyor. Evet böyle bir metafor olarak bir anlamı var aslında. <gülüyor> Yandan da hani çok güçlü bir e, malzeme hani metal dediğiniz zaman. E, evet e, bayağı ilham verici çalışmalarınız. E, Peki yeni dönemde böyle bir e, yani kolektif olarak şu anda hala 50 kişi misiniz? E, çalışmalarınızı belli fon kaynaklarıyla sürdürmeyi düşünüyor musunuz? Nasıl bir yapılanmanız var yani kendi içinizde? Ya aslında şimdi e, doğrusu başından beri e, bir kişiyim. Şimdi iki kişi olduk. E, biraz daha şöyle çalışıyoruz. Mesela şimdi sitedeki şey de, e, kadınlarla. Bir diğer herkes aslında kolektifin üyesi. Yani aslında Gülsel'i sen de üyemişsin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle görünüyor. <gülüyor> yani, e, şey çünkü, böyle üyelik de şey olduğu zaman e, işte, bu biraz daha böyle... Tuhaf bir sorumluluk da getiriyor. Böyle bir şey yok. Dileyen dilediği zaman gelebilir. Dilediği zaman gidebilir. Bir sorumluluk yüklenmiyor. Sadece gerçekten de gönüllülük bazında burada bulunması e, yeterli. Bu çok rahatlatıcı bir şeye dönüşüyor. Alana dönüşüyor. E, ben de istediğim için burada olmalıyım. Yani metal kolektrik ben değilim. Yani bir, bir birey değil. Evet, aslında bir Dolayısıyla... alan açmak yani, gibi. Evet. Pardon Ekme. Yok güzel Bu, Çünkü başlangıç noktamız da buydu. Burada amaç işte yani ben şey olarak, hediye yaşar olarak var olmak istemiyorum. Ben bir kadın olarak işte bir birey olarak aslında haksızlığa karşı bir şey yapıyorum. Oradaki ismi çok bir önemi yok. Yani herkesin aslında sorumluluk hissetmesi gereken bir alana çekmeye çalışıyorsunuz sadece. Biraz daha duyarlı bir alana çekmeye çalışıyorsunuz sadece. Hmm. Birazcık bir, bir, bir, bir biyolojik bir yaşam gibi. Yani sürdürülebildiği kadar sürecek. Hastalığınız an hastalığınızı alıncaksa ona gidiyor. Yani, yani bir şey gibi, kurumsallaştırma çabası içerisinde yok. değilsiniz. Hayır yok. Değiliz çünkü şey. Biz bir kurum değiliz. Hı hı. Yani bu... Başlangıç noktamız da böyle bir şeydi. Evet mesela desteğe ihtiyacımız olduğu zamanlar oluyor mu? Evet oluyor. Ama çözmeye çalışıyoruz. Bu Yani bu her zaman sürdüreceğimiz bir şey. Bu bir yaşam şekli. Diğer kolektiflerle de iş birlikleri yapıyor musunuz? Son dönemde oldukça da arttı yani o coğrafyada. Hı hı. Bağımsız kolektif sayısı ve hı hı. çok başarılı işler görüyoruz aynı zamanda. Diğer kolektiflerle, inisiyatiflerle ilişkileriniz nasıl? İyi onlarla da e, kaset var onlarla. E, swing met, on yani bir şey halindeyiz. Tanışıyoruz, temas halindeyiz. Peki Diyarbakır dışında faaliyet var mı? Yap Yok. Yok. Hı -hı. Dolayısıyla lokallik de. Evet, özellikle aslında Diyarbakır olmasını başından beri çok böyle istiyorum. Ee, yaşadığınız yerden aslında rüzgar esmeli. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü, ım, ya burada mesela Mahmut köylerde işte bu çalışmayı yürütüyor ve böyle yerlere ulaşmalı yani her yere ulaşmalı sitelere ulaşmalı sokağa ulaşmalı biraz sanat sokaktan yani sokaktan besleniyoruz. Sonra sokağa böyle aslında tamamen onlarla birlikte olmalıyız çünkü onlardan biri zaten. Kentte de müdahale ediyorsunuz bir anlamda aslında. Evet biraz da aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Onlardan biri olarak konuşuyorum çünkü sürekli böyle belirtiyorum ama çoğu zaman kızıyorlar. Diyorum ki bu takıntı olarak değil. Parantez açıyorum ben hemşireyim. Peki Diyarbakır'daki Diyarbakır'daki sanat dünyası içerisinde nasıl konumlanıyorsunuz? Hani orada da işte dış bağlantıları vesaire olan bir sanat çevresi var. İşin doğrusu yani çok böyle şey anlamlandıramadığım şeyler de var aslında. Ama ya yani nasıl desem? Bunu tamamen bir şey. Ya bununla ilgili aslında konuşmasamıyız. Tamam biraz... konuş. Hediye <gülüyor> biz bizeyiz. <gülüyor> Bağımsızlığı çekiştirebiliriz değil mi <gülüyor> Biz bizeyiz. Biraz, biraz da dinleyici var. <gülüyor> bu biraz karışık bir konu gibi. Ya karışık bir konu benim için. Evet, evet. Çünkü şey. Para olmadan da bir sürü şey yapabiliriz aslında. Buna ihtiyacımız yok bence. E, i̇şin doğrusu. Hani sürdürüle, sürdürülebilirlik. iyi konuşuyoruz ya. Hı hı. Zaten yaşam biçiminiz aslında bu zaten sürüyor. Yani bu dışarıdan görünmeyebilir ama bu sürmeye devam ediyor. Yani anladığım kadarıyla bir sanat evet. çevresi içerisinde var olmak gibi bir kaygınız yok. Siz yaşadığınız yerde yaşadığınız insanlarla var olmak bir Aynen. etki Hı. yaratmak. Bu, evet, bu, bu yeterli Hı -hı. yani. Hı -hı. Ee, yoksa e, dediğim gibi şey böyle bir idam da yok. Böyle bir şeyim de yok. Ya bu zaten sürmekte olan bir şey. Yani Aktivistler zaten devam ediyor ki buna. Evet. Bunun görünüp görünmemesinin çok bir şeyi de yok aslında, anlamı da yok. Etki ettiğiniz yerle sizin bir şeyiniz var. Etki ettiğiniz bireyle, çocuklarla, onlarla etkileşiminiz var. Bunun doyumunu, bunun doyumunu nasıl satif edebilirsiniz ki? Harika. Evet. Bu her şeyden daha değerli. Dolayısıyla metal kolektif aslında bir alan, Hı -hı. açılan bir alan. Yani herkese kucak açan, kendi hı hı. yerel coğrafyasında özellikle kadınlara kucak açan ve hayatın bütün e, sıkıcılığına rağmen gelip gelin biz bu e, hayata birazcık müdahale edelim ve e, kendimizi ifade etmenin e, yolunu sanatla alayalım diyen e, bir açık alan olarak ben e, anlıyorum senin bu evet. sebeple <gülüyor> hediye. Ee, çok teşekkürler sohbet için. E, Ekmez senin var mıydı sormak istedim. Ee, bir tek şey soracağım bu e, kültür için alandan destek aldığınızı evet, hı? biliyorum. Bu e, eninde sonunda bu destekler bir şekilde işe yarıyor yani. Bir, yani... Evet kesinlikle işe yarıyor. Yani bu yatsın yani bu apaydı bir şey. E, çünkü bu sizi zorlayan bir şey. Ya ben memurum ve belli bir şeyim var, yani gelirim var ve bunu buraya aktarıyorum ama yetmediği durumlar oluyor bilmem. Yani böyle zorluklarla tabii ki karşılaşıyorsunuz. Ama bu bunun sür, sürmediği anlamını taşımıyor. Evet, Yine ama... Böyle veya böyle bu, bu biraz aslında bireysel bir şey bence. Çünkü üst kocaman bir kurum değil. Evet ama sosyal fayda sağlayan bir iş yapıyorsunuz. Evet, yani katılımcı evet. sanat pratiği bu e, e, e, e, faydalı sanat pratiği aynı zamanda dolayısıyla aslında e, keşke daha fazla kamusal kaynak olsa da e, desteklenebilseniz peki lokal desteklere erişme şansınız olabiliyor mu ya da bunun yolunu açmak mümkün mü belki bu ya e, lokal destek işte e, gelen işte kadınlar şeyler. E, almak isterlerse boya, fırça e, bunları, bunları alırlar. Zaten Bu, onun çok... dışında yani kamu, kamu, kamu kaynaklarını kastederek söylüyorum. Kaynaklarını yani, belediyenin... çok, evet e, o tarz yerlerle mesela iletişimde olduğumuz işte ilk göçmek adını yaparken iletişimde olduk. E, ticaret odasından destek aldık. Yaptık ama bunlar çok şey geliyor bana artık yorucu işler gibi geliyor. Hı hı. E, çünkü sürekli kapılarını tırmalıyorsunuz böyle. Hı -hı. Sürekli böyle şey yapıyorsunuz. Aslında e, zorluyorsunuz. Evet. Aslında İşin... zorlamamız gereken bir alan değil. Çünkü siz bunu tamamen gönüllü yapıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz yani. Evet eşit ilişkiler kurulamıyor tabii. Evet. <gülüyor> evet oradan işte böyle şey sağladığınız bir alan değil. Yani öyle bir şey değil ki. Ve bunun için hani zorlamak bana çok şey gelmiyor. Oysa mesela çoğu kurumun aslında buna ayırdığı bir şey var. Bir fon var. Bir bütçe var. Bu neden mesela şey yapılmasın ki? Şehri Hı. biraz daha güzelleştirmek için, daha iyi şeyler yapabilmek için, çocukları, kadınları bir şeylere katabilmek için, erkekleri, LGBT'leri, bir şeyler yapmak için niye kullanılmasın ki? Tam da onun için kullanılmasın. Bunu yapmak, ama. Düşünün, bunu yapmak isteyen insanlar var. Buna öncülük etmek isteyen, aslında bu işin yükünü taşımak isteyen insanlar var. Çünkü bu yük taşımak, çünkü en son şeyde biz e, bitmeyen baharda ben atölyelerin son gününde bayılmak üzereydim böyle. Gittim uzandım falan filan. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar şey, enerjinizi verdiğiniz ve gerçekten de yürekten yaptığınız şeyler. Bunlar çok değerli şeyler. Ya evet. bir, bir yandan da yani belediyelerin tabii hani sosyal belediyecilik falan diyoruz ama e, yani bir yandan da işte kadınlara yönelik şunu yapalım, bunu yapalım diye bir takım şeyleri ön plana çıkarmaya çalışıyorlar ama halbuki yerelde olan diğer inisiyatiflerin yaptığı çalışmalara desteklemek belki de çok daha kolektif, daha Ekmen'in söylediği gibi daha da katılımcı bir hale gelebilir ama dediğim gibi yani oldukça zor tabii o bürokrasiyi aşmak, bunlarla uğraşmak insanı hakikaten tüketen şeyler bir yandan. Evet, bugün İstanbul Sözleşmesi toplantısında 2000 e, avukat evet. kadın işgal evet. etti. Evet. Ama hakikaten zor yani bu ülkede bazı şeyler. Çok zor. Yani Danıştay'ın Türkiye tarihindeki en büyük katılımlı bir duruşmaydı bu. Türkiye'de çocuk haklarından, kadın haklarından haberi olmayan bir sürü insan var. Maruz kaldığı şeyin şiddet olduğunu farkında olmayan bir sürü insan var Hı. gerçekten. O yüzden... Yasal olarak şey yapmak ayrı zaten apayrı bir şey. E bir de bunu tabanda yaymak ve yaygınlaştırmak apayrı. Aslında evet. belki oradaki farkındalığı yaratınca zaten yasal kendiliğinden evet. tarafı. Aynen bu farkındalık yaratılırsa aslında yukarıya da o da yapmayı yapacaktır ve o zaman o yüzden tabandan as yani bütün amaç aslında bu. Tabandan bir farkındalık yaratmak. Evet. Bir yandan da sizin gibi oluşumlar hani bir yerde olan kadınlar bir yere geldiği zaman artık e her şeyi konuşabiliyorlar. Dolayısıyla hı. aslında yaptığınız şey oldukça politik. Zaten hem sokaklara müdahale anlamında hem bir giriş geliş biçiminiz anlamında e, bir arada olduğumuz zaman da her şeyin politikasını birlikte yapabilir hale geliyorsunuz. Ve konuşmaya başlıyorsunuz. Ne insanlığıyla... diyebiliyorsunuz? Yani resim heykel her zaman yapılır. Önce bir oturalım. Biz ne yapıyoruz? Yani bir konuşmamız lazım. <gülüyor> İnsanlarla gerçekten ulaşmamız lazım onlara. hı. hı. hı. Çok güzel. Harika çok teşekkürler ben çok teşekkür ederim çok teşekkürler hediye internetliyse maflolan <gülüyor> çok teşekkürler tekrar bu akşam Metal Kollektif'ten hediye Yaşarla görüştük konuştuk herkese iyi akşamlar haftaya görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın.